Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bir öykümüz var. Öykümüzle sohbetimize başlıyoruz. Bugünkü öykümüzün adı Tokat. Emektar öğretmen dersini bitirip sınıftan çıkarken öğrencilerinden birinin Diğerine çelme taktığını görüp Onların yanına koştu Düşen çocuk Sınıfın en çalışkanlarından biriydi Ve ayağa burkulduğu için Sessizce ağlıyordu Öğretmen Çocuğu yerden kaldırdıktan sonra Üstünü temizleyip Evine gönderdi Ve öbür çocuğu kolundan çekerek Öğrencilerin terk ettiği sınıfa soktu. Kendisi aynı köyün ilk okulunda 20 yıldan bu yana hizmet vermiş, o köyden evlenmiş ve tayini büyük şehirlere çıkmasına rağmen bir yuva olarak bildiği okulunu terk etmemişti. Bu yüzden öz evlatları gibi gördüğü öğrencilerin haylazlıklarını hazmedemiyordu. Çelme çakan çocuğu şiddetle azarladıktan sonra Onun korkudan tir, tir titremesini aldırış bile etmeden Suratına bir tokat patlattı Küçük çocuğun cılız vücudu Tokatın şiddetinden bir yaprak gibi savrulmuş Ve yeni çıkmakta olan dişlerinden akan kan Öğretmenin ceketine sıçramıştı Öğretmen 7 yaşındaki bir çocuğa yaptığı bu hareketten hemen sonra pişmanlık duymasına rağmen bunun kendisine iyi bir ders olacağını düşünüyordu. Öğrencisini bırakıp gitmeye hazırlanırken çocuğun elini cebine attığını fark ederek telaşa düştü. En yakın arkadaşını düşüren bir yaramaz öğretmenine de bıçak veya çakıyla saldırabilirdi. Beklenmedik bir harekete karşı korunmaya hazırlanırken küçük çocuk teyzesinin bayramda hediye ettiği mendili çıkarttı ve düştüğü yerden kalkmaya çalışırken ceketiniz kanlanmış öğretmenim dedi sileyim isterseniz. İyilik her kişinin karıdır. Kötülüğe iyilik er kişinin karıdır. İyiliğe kötülük de şer kişinin karıdır. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatını dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz gerek kaidesince yaşamış Kendisine Mekke'de 13 yıl Acı çektiren Çile çektiren Her türlü eza ve cefayı Reva gören O Mekke'deki insanlara 7 yıl sonra Mekke fethinde Hiç karışmamış Hepsini affetmiş Engin müsamahasıyla Hoşgörüsüyle Sevgisiyle Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevmenin Onda abideleştiği O duygu ve düşünceyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin girişinde Kabe'ye giren kurtulmuştur Ebu Sufyan'ın evine giren kurtulmuştur Falan'ın evine giren korunmuştur manasında Onlara hiçbir şekilde ilişilmeyeceği noktasında teminat vermiştir aslında kendi nefsim itibariyle de diyeyim, bu meselede insan kendi nefsini zapt-u altına almalı. Esas yiğit, ata iyi binen, iyi dövüşen, iyi yumruk sallayan değil, gerçek yiğit nefsine hakim olmasını bilen insandır. Sabır ve sabır noktasında sabretmesini bilen insandır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu Anh ile beraber otururlarken oradan birisi gelir kendini bilmez ne ediyor bilinmez birisi gelir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e Radiyallahu Anh'a verip veriştirmeye başlar. Söver sayar hakaret eder. Hazreti Ebubekir Efendimiz susmaktadır radıyallahu anh. Sonra kendisine o kadar hakaret edilmesine dayanamaz. Efendimizin yüzüne bakar. Efendimiz tebessüm etmektedir. Hayret eder. Allah Resulü ki değil bir insana bir kuşa bile zarar verilmesine gönlü razı olmayan o rahmet peygamberi en sadık dostunu o içinde bulunduğu maruz kaldığı hakarete maruz kaldığını görünce tebessüm etmesi mümkün müdür? Ama o tebessüm etmektedir. Sonrasında biraz daha dayanır Hazreti Ebu Bekir radiyallahu Sonrasında aynısıyla karşılık vermeye başlar. O an Efendimiz aleyhissalatü vesselam oradan ayrılır gider. İşte Hazreti Ebubekir Efendimiz o zaman anlamıştır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyden rahatsız olarak oradan ayrıldığını. Peşinden gider yetişir ona. Ya Resulullah der. Önce adam bana verip beriştiriyordu, hakaret ediyordu. Ben sana baktığımda sen tebessüm ediyordun. Sonrasında ben de aynısıyla karşılık vermeye başlayınca sen oradan kalktın gittin. ''Niçin ya Resulallah?'' der. Efendimiz buyurur ki ''Ya Ebu Bekir, o adam sana hakaret ederken, sana söyleyip sayarken, senin yerine bir melek ona cevap veriyordu. Ben de bunu görüyor tebessüm ediyordum. Ama sen de aynıyla karşılık vermeye başlayınca melek gitti aranıza şeytan girdi.'' Ben ise şeytanın olduğu yerde bulunmam buyurur. İşte burada eğer karşı yanlış yapıyorsa o yanlışa karşı bir yanlış da biz yapmamak lazım. Yapmamamız lazım. Evet çünkü o en büyük hazinemiz ne diyoruz biz? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu öyle bir büyük söz ki kıymeti dinleyiciler. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'den sonra öyle bir hazine ki bu. İnsan içinden gele gele içinde bulunduğu maruz kaldığı haksızlıkları gördükten sonra bunu böyle bütün zerrelerinin hissettirircesine hasbunallahü ve ni'mel vekil Dese Şimdi siz çok büyük bir belaya Allah korusun maruz kalsanız veya mahkeme koridorlarına düşseniz ve verilecek cezanın olacak davanın büyüklüğü çok fazla ise siz bunu küçük bir avukatla halletmezsiniz değil mi? İşte Gaziantep'te ve Türkiye'de neyse en büyük avukat sahasında mesleğinde kendini ispat etmiş en önemli avukat kimse ciddi ücretler verir onu sizi savunması adına vekil tayin edersiniz. İşte siz, biz Müslümanlar inanın hasbunallah ve ni'mel vekil dediğimizde Allah kendi kullarının, kendine inanan müminlerin eğer bu ifadem o büyük Rabbimize saygısızlık olursa beni bağışlasın ama Küçük büyük demeden bütün davaları savunan Bütün mazlumları savunan Bütün haklıların haksızlara karşı avukatı olan Ama aynı zamanda her şeyi idare eden Bir de o fark var Avukat sadece sizi savunur ama Karar verecek merci hakimdir İşte bizim dayandığımız Allah Celle Celaluhu hem hakim hem avukat Her şeyi gören her şeyi bilen her şeyi gücü yeten olduğundan dolayı Hasbunallahu ve nimel vekil Öyle bir kaynak ki Öyle bir kuvvet ki Öyle bir istinadgah ki Öyle bir dayanak ki Yeter ki biz ona dayanmasını bilelim Yeter ki biz ona güvenmesini bilelim Yeter ki biz ona dilekçe vermesini bilelim Yeter ki biz onu vekil edebilelim ama bu dille değil tabi, her haliyle. Evet, Cenab-ı Hak gönülden demeye bizleri nasip eylesin diyeyim. Ne diyeyim? Evet, öksürmek gerek diye bir bölüm var burada. İsterseniz böyle kısa kısa bir sohbetimize başlayalım. Bir kadıncağızın Kocası vefat etmiş Kalbi kırık kadın Çok sevdiği eşine Manevi hediyeler göndermek isteyince Aklına evlerinin hemen yakınındaki Kur'an kursu gelivermiş Orada ders gören talebelere Hatimler okutturmuş Dualar ettirmiş Daha sonra da Hatimleri ve duaları mukabilinde Katiyyen ücret almayan okuduğu hatimden dolayı bir bedel almanın Allah'ın dinini değersiz bir menfaat karşılığında satmak olduğuna inanan bu talebelere vermek istediği parayı bir türlü kabul ettiremeyince güzel bir helva yapmış. Talebe odalarını tek tek geziyor, kapıyı vuruyor, içeriden ses gelir ise bir tabak helva bırakıp gidiyormuş. Şimdi burada bir şeyi arz etmeden geçemeyeceğim. Günümüzde maalesef bizim saf insanlarımız ısmarlama hatim yaptırıyor, parayla veya bir menfaat karşılığı bir şeyler yaptırıyor, mevlüt okutturuyor. Evvel emirde şunu ifade edeyim, eğer bir amel, bir şey Allah için yapılırsa onun bir değeri, bir kıymeti vardır. Allah için yapılmaz ise onun Allah indinde bir değeri yoktur çünkü o Allah için yapılmamıştır bunun için bir evvela biz işte çevredeki insanlar annesine babasına falanına filanına bir hatim bile yaptırtmadı bir mevlüt bile okutmadı dedirtmek için mevlüt okutmayacağız veya dedirtmemek için mevlüt okutmayacağız dedirtmemek için hatim yaptırmayacağız eğer mevlüt de okutturuyor isek hatim de yaptırıyor isek bir program yaptırıyor isek bunu sadece Allah rızası için yapacağız bu işin bir yönü bir diğer yönü de bunu yaparken sadece Allah rızası için yapanlara yaptıracağız eğer siz para vereceksiniz de gelip mevlüt okuyacaklar. Siz para vereceksiniz de gelip hatim yapacaklar. Onu vermediğiniz zaman yapmayacaklar. İşte o da Allah için değil para için yapılmış oluyor. Şehrimizde ben çok rastlamadım ama İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde artık sektör haline gelmiş bu. Mezarlıkta dolaşan yapılmış hazır hatim var satılmak üzere diye ifadeler duyuyoruz. Bir defa amel satılmaz bir defa eğer Allah için yapılmıyorsa bir şey ona ne okuyana ne okutturana ne de okunana bir faydası olduğunu zannetmiyorum onun yerine diyelim ki insanlar davet edildi şu oldu bu oldu işte sistemler düzüldü mikrofonlar kondu falan filan hocalar geldi tabi bunu derken ...samimi olarak, hizmet duygu ve düşüncesiyle... ...Mevlüd-i Şerif okuyan, Kur'an okuyan, hatim yapan hocalarımızı istisna ediyor, tenzih ediyorum. Onların ayakları başımızın tacı. Ama para verilmediği zaman gelmeyecek olanlar için diyorum ben. Para için veya yapılacak karşılıklı bir şey noktasında onun için yapanlara söylüyorum. Onu yaptığınız zaman bir fayda ne size ne okuyana ne de okutulana vardır. İşte bunun için hayatta kıymetli dinleyiciler, ölçümüz bu olacak. Sadece Allah rızası için mi yapıyoruz yaptığımızı? Nefisimizle daima mücadele edeceğiz o noktada. Diyelim ki siz çok güzel Kur'an okuyorsunuzdur. Elinizi attınız kulağınıza, Kur'an okumaya başladınız. İçinizden şu geçse mesela, yahu şu Kur'an'ı bir okuyayım da, insanlar nasıl Kur'an okunur bir görsünler. Veya camidesiniz. Veya evdesiniz. Bir namaza durdunuz ki hiç sormayın. O anda adeta Allah'ın huzurundaymış gibi. İhsan şuuruyla bir namaza durdunuz. İki büklüm olmuşsunuz. Gözlerinizden şakır şakır yaş geliyor. Ama eğer içinizde şu varsa. Yahu ben şu camide şu evde bir namaz kılayım da. Şu insanlar nasıl namaz kılınırmış namazın hakkı nasıl verilirmiş görsünler diye bir niyet varsa hemen selam verip bitirin o namazı. Çünkü o Allah için değil o başkalarına gösteriş içindir. Veya zekat veya yardım dağıtıyorsunuz çıktınız şöyle bir diyeyim de şu insanlar nasıl yardım edilirmiş hizmet veya hizmetlere nasıl verilirmiş görsünler diye içinizden bir ses geldiği an onu orada söylemeyin gidin vereceğinizi verin vereceğiniz yerlere ama onu ilan etmeyin çünkü bütün sevabını alır götürür size bir şey kalmaz veya hacca gideceksiniz yahu şu yaşına başına gelmiş hala hacca gitmedi desinler diye gidiyorsanız yine kazanma kuşağında kaybetmişsiniz demektir bunun için kalp daima balansını iyi ayarlamalı. İnsan kalbini balansını iyi ayarlamalı. Nefsin o balansı bozmasına fırsat vermemeli. Teşriki mesaide olduğumuz insanların, münasebet içerisinde, irtibat içerisinde olduğumuz insanların makamına, mansıbına, parasına, puluna, şanına, şöhretine, servetine göre mi biz o insanlara Allah'a anlatıyoruz, İslam'ı anlatıyoruz, peşlerine düşüyoruz, yoksa kalpleri için mi düşüyoruz? Bir de bizim adımıza öyle bir kaybetme kuşağı var. Eğer ben birine insan olduğu için gitmiyorsam, yani bağışlayın yanlış anlaşılmasın, onun içinde bulunduğu malı mülkü için onun peşinden gidiyorsam, ...benim onu anlatacağım hiçbir sözün tesir etmesi mümkün değil. Çünkü ben Allah için gitmemişim ki... ...O'nun makamı için, mevkisi için, yetkisi için, şanı şerefi için... ...veya serveti, malı, mülkü için gitmişim peşinden. Allah belki malını mülkünü bize verdirttirir ama... ...kalbini verdirtirmez ki. Bir insanın malını mülkünü almak... ...bize şu dünyada bir şey kazandırmaz. Velev ki onu bir yerlere almış olsak bile... Vela, velev ki hayır veya yardım kuruluşlarına vakıflara akıttırmış olsak bile Çünkü o işin temelinde Allah rızası yok Para rızası var Ama ben o insanın kalbine talip olursam Kalbi için ki bütün insanların kalbi aynıdır Kalpler Allah'ın elinde Ve kalpler Allah'ın matmaha nazarı Ben o insanın kalbine talip olmuşsam işte onda bir değer var O bir kıymet ifade eder işte o kadın da o Kur'an kursunda dolaşıyor. Talebe odalarını tek tek geziyor, kapıyı vuruyor, içeriden ses geliyor. Ses geliyor ise bir tabak helva bırakıp gidiyor imiş. Bir gün önce de kursun hocası hayatı devam ettirmeye yetecek miktarda yiyecek, içecek ve Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği her çeşit nimet manasına gelen rızık konusunu anlatmış. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki Onun rızkını vermek Allah'a ait olmasın Mealinde Hud suresi 6. ayeti okumuş Ve asıl bütün mahlukların rızıklarını veren Kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi Allahu Teala'dır Mealinde Zariyat suresi 58. ayeti kelimeleri açıklamış Rızık temini için zillete manen dilenciliğe ve sefalete düşmenin yanlış olduğunu, ancak israfa alışmış kanaatsiz insanların rızık korkusuyla din, namus ve izzetlerini feda edebileceklerini, üç kuruş için başkalarının ayaklarını öpmek kadar manen bir dilencilik vaziyetine düşebileceklerini beyan etmiş. Dersin sonunda da israf ve kanaatsizlik etmeyen, verilen imkanları kötüye kullanmayan herkesin, zaruri rızkı mutlaka bulacağını bu konuda Allah'ın taahhüdü al olduğunu söylemiş ve rızık Allah'tandır o sizin rızkınızı da verecektir demiş talebelerden bir tanesi hocanın sözlerini yan gelip yatmak ve yiyecek içecek beklemek şeklinde anlamaz mı nasıl olsa rızık Allah'tan o gelip beni bulur onu elde etmek için hiçbir şey yapmayacak hiç gayret göstermeyeceğim demiş İki cümlelik düşüncesinde Belki on tane yanlış bulunan talebe Başlamış rızık beklemeye Birinci gün ikinci gün Derken üçüncü gün açsız beklemiş Ama gelen giden yok İşte o gün ücret kabul ettiremediği İffetli talebelere Helva yapan kadının Onu dağıttığı gün imiş Bizim muzip talebe dışarıdaki sesi duyunca Kapı aralığından ne olup Bittiğini anlamaya çalışmış Bakmış ki tabak tabak helva onun odasına doğru geliyor. Kadın kapıyı çalıyor, içeriden ses gelirse bir tabak helva bırakıp yan odaya geçiyor. Az sonra bizimkinin kapısı da çalınmış. Ama o sözlülmüş ya bir kere, ''Hiçbir gayretim, müdahalem olmayacak, bakalım rızık geliyor mu?'' demiş. Ve bundan dolayı da hiç sesini çıkarmamış. Kadın bir iki defa daha kapıyı vurup içeriden ses gelmeyince, helva bırakmadan gidecek olmuş ki... O sırada talebe can havliyle birkaç kere <gülüyor> diye öksürmüş. Öksürük duyulunca bir tabak helvada onun için bırakılmış. Daha kadın gider gitmez üç gündür aç susuz rızık bekleyen talebe hemen koşmuş helva tabağını kapmış ve yemeye başlamış. Hem yiyor hem de kendi kendine kendi üslubuyla ya Rabbi bildim ki rızık senden veriyorsun veriyor ama öksürtmeden de vermiyor demiş evet her şey Allah'tandır fakat Cenab-ı Hak sebepleri kudretine perde yapmıştır bizim fiillerimiz yapıp ettiklerimiz de birer sebeptir o sebeplerin ötesinde kudreti ilahiye vardır ona dayanmak her şeyin neticesini ondan beklemek ve tevekkül etmek ise aradaki sebepleri bütün bütün reddetmek değil esbabı Desti kudretin perdesi bilip onlara riayet etmektir. Müminler sebeplerin gereğini yapmalı, bunu bir çeşit fiili dua olarak telakki etmeli, neticeyi yalnız Cenab-ı Hak'tan istemeli, ondan bilmeli ve ona minnettar olmalıdır. Bu bahsi de bir rehnümanın şu sözleriyle bitirelim. Hiç kimse demesin, içime şu geliyor, bu geliyor. Şöyle bir kalbi problemim var. İçine o geliyor da Sen üst üste kırk gece kalkıp O iş için ağladın mı Başını yere koydun Alnını yaşlar içinde buldun mu Neden mazeret beyan ediyorsun Yüreğinle Allah'a teveccüh et Yalvar yakar Tut elimden Allah'ım Tut ki edemem sensiz de Alvar imamı ne güzel söyler Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi Rızasına even de Hak rızasını vermez mi? Sular gibi çağlasan, eyüp gibi ağlasan, Ciğergahı dağlasan, Ahvalini sormaz mı? Evet, rica ederim. Onun uğrunda yüreğinizi parçalamadan, Yüreği parçalanmış insanlara lütfedilen şeyleri beklemeyin. O bazen ekstradan da lütfedebilir ama, Umumiyetle aldığınız risk kadar, Gösterdiğiniz gayret ve ceht kadar, Mükafat vardır. Hele siz bir gecenize gündüz boyası çalın da o da sizin gecenizi gündüz yapsın. Siz dünya gecelerinizi gündüz yapın. O da ahiret karanlıklarını aydınlığa tebdil eylesin. Evet, biz Rabbimizden istediğimiz şeyler karşısında hiç olmazsa öksürdük mü acaba? Evet, kıymetli dinleyiciler. Yan gelip yatmakla olmuyor. Allah'ın rahmeti bereketi, himayesi bizimle beraber ama ona vesile olacak hal ve hareketleri ifa etmek lazım, yaşamak lazım. Bir davetiye olan o amelleri, o derdi, o ızdırabı çekmek lazım. Eğer öyle olmadan Allah'ın yardımı gelecek olsaydı bunu Efendimiz yapardı. Evet. Düşünün ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Yerini yurdunu terk etti bakın. Niçin terk etti? Çünkü anlamamıştı Mekke'li onu. Anlamayınca ne yapsındı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Şimdi çok enteresandır. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer Mekke'den Medine'ye hicret etmeseydi Medine'de İrşad'a tebliğini yapabilir miydi? Yapamazdı. Mekke'de kalsaydı yapabilir miydi? Yapamazdı. Şimdi enteresandır. Mekke'deyken Medine'li insanlarla oturup kalkabilir miydi? Medine'li insanlar da o dönemde Müslüman değildi. Hatta Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ilk Medine'ye Allah Resulü tarafından gönderilince Yolunu kestiler. Saat radiyallahu anh yolunu kesti onun. Kılıcını çekti. Sen dedi Medine'de yeni bir din anlatıyor musun? İnsanları bölmeye çalışıyor musun? Senin dedi kelleni vuracağım dedi. Musab otur kardeşim dedi. Ben anlatayım sana bir şeyler. Eğer hoşuna gitmezse yine sen benim vuracaksan kellemi vur. Oturttu onu Allah Resulü'nün kendisine okumuş oldu, öğretmiş oldu. O Kur'an'ın ayetlerinden okuyunca Saad'ın kalbi yumuşayıvermiş, gözlerinden yaşlar akıvermiş ve sonrasında da vallahi bu bir beşer kelamı olamaz demişti. İşte Mus'ab o şartlarda Medine'de İslam'ı anlatmaya başlamış ve Efendimiz'in Medine'ye dehalet etmesiyle Medine'yi şereflendirmesiyle Medine'de adeta üfül üfül İslam'ın, Kur'an'ın sesi solu esmeye başlamış havası dolmaya başlamıştı. Ama Efendimiz Medine'ye gidinceye kadar Allah Resulü'nü Medine'li çok iyi bilmiyordu. Sonrasında Medine'de hızlı böyle dalga dalga İslam yayılmaya başladı. Ve yedi yıl Medine'de Allah Resulü site İslam devletinin altyapısı, omurgası veya her şeyi diyebileceğimiz o yapılanma Medine'de zuhur etti. Ve Medine'deki o yayılmayla Mekke'de kalbi katı olan insanların bazılarının da kalbi fethedilmeye başlandı. İşte Halid bin Velid gibi, Amr İbni As gibi insanlar bakın. Bunlar bir döneme kadar İslam'ın karşısında Müslümanlara karşı savaşmışlar. Ama Medine döneminde... Onlar Mekke'den çıkıp Allah Resulü'nün huzuruna gelmişlerdi. Şimdi bazı insanlar yahu falan niçin falan yere gitti, niçin filan yerde gibi insanların zihnini bulandıracak safsatalarla, şeytanın onları oyalaması ve aldatmasıyla bazı insanların saf zihinlerini bulandırmak istiyorlar. O zaman Allah Resulü niye Mekke'de beklemedi? Yani bu dönemde bunu diyen insanlar haşa Allah Resulü'nden daha mı akıllıydılar? Öyle ya Allah Resulü 13 sene beklediği gibi bir 13 sene daha beklerdi. Niçin beklemedi? Medine'ye geldi. Medine-i Münevvere'de bakın. Daha önce yine programlarımda arz mi bilemiyorum ama aklıma geldiği için ifade etmek istiyorum. Safvan İbni Ümeyye ile Ömer bin Vehb arasında geçen bir hadise var. Ömer küçük Ömer demek. Ömercik manasında. Ve Saffan bin Ümeyye de babası Bedir'de öldürülmüş. Ümeyir bin Vehb'in de oğlu esir edilmiş. Bunlar Mekke'de bir araya gelir. Kabe'nin yanında bir plan yaparlar. Yapıktıkları plan şudur. Ümeyir bin Vehb çocuğunu esaretten esirlikten kurtarmak onlara esir bedelini ödeyip çocuğunu almak için Medine'ye gidecek ve 3-4 gün burada yani Mekke'de bir zehirli suda kılıç sulanacak zehirlenecek ve o kılıcı Ümeyir bin Vehb yanında götürecek ve sonrasında Allah Resulü'nün huzuruna çocuğunu isteme vesilesiyle çıkacak ve hançerini kılıcını Allah Resulü'nün bağrını saplayacak ve kendilerine göre insanları kendilerine göre diyorum bu insandan kurtaracak planları buydu Ümey'l bin hep yola çıkar Medine'ye dahil olur dehalet eder varır ulaşır ve Allah Resulü'nün huzuruna girmezden önce Hazreti Ömer Efendimiz ciddi bir endişe taşır kalbi adeta tir tir titriyordur Gelir Efendimiz'e Ümeyr bin Vehb Geldi ya Resulallah Ama endişelidir çünkü o ana Kadar iyi bir insan değildir Ümeyr Kötülüğüyle Şerliyle meşhurdur Ama Her şeyi bildiren Allah Allah Resulüne onun da akıbetini Bildirmiştir Bırak gelsin ya Ömer der Ümeyr bin Vehb girer Allah'ın Allah Resulü'nün huzuruna Allah Resulü sorar ona Ümeyr niçin geldin buraya? Ya Muhammed der, çocuğumu kurtarmak için, bedelini ödeyip alıp Mekke'ye götürmek için geldimdir. Efendimiz bir daha sorar, Ümeyr buraya niçin geldin? Ümeyr aynı cevabı verir. Üçüncüsünde Efendimiz buyurur ki, Ümeyr ben sana söyleyeyim mi niçin geldiğini? Sen Safvan ile Kabe'nin yanında böyle böyle bir plan yapmadın mı? Medine'ye gelip o yanındaki taşıdığın hançeri bağırma saplamayacak mıydın? Deyince Ümeyr'den bir hay diye bir ses çıkar. Bir haykırış Ümeyr adeta ayakları yerden kesilircesine bir havaya zıplama görülür. Çünkü bu konuştuklarını saffandan ve kendisinden başka bilen yoktur. Eğer bunu Muhammed biliyorsa... Ancak bunu her şeyi gören her şeyi bilen birisi bildirmiştir der ve orada kelime-i şahadet getirerek Müslüman olur. Müsaade eder misin ya Resulullah? Biraz kalayım burada İslam'ı öğreneyim senden der. Ve 2-3 ay gibi bir süre kalır efendimizin yanında. İslam'ı öğrenir. Allah Resulü'nü öldürmek için gelen Ümeyir bin Vehb orada Allah Resulü'nün müdafi noktasına gelmiştir. Bu arada Safan Mekke'de sabırsızlıkla beklemektedir. Medine'den Mekke'ye gelen her insana sormaktadır. Orada bir şey var mı? Olağanüstü insanların böyle değişik bir şekilde merakını celbedecek, hayrete sevk edecek bir haber var mıdır? İşte birisine de sorunca o var der var. Ümeyr geliyor ama canınızı okuyacak sizin der var. Doğru hepinize hayrete sevk edecek bir haber var. Ümeyr Müslüman oldu. Allah Resulü'nün yanında fedaisi haline geldedir. Ve Ümeyr bir süre sonra gelir verir. Saffan ondan ne beklemektedir? Ümeyr nasıl gelmiştir? Allah Resulü'nü öldürmek için Mekke'den Medine'ye giden Ümeyr, Allah Resulü'nün geliş gayesi olan kainata, dünyaya geliş gayesi olan İslam'ı alarak Mekke'deki insanlara yaymak için dönmüştür. Ümeyr cesur, Ümeyr etrafa olan Öyle bir insan olduğundan dolayı da kimse Ümeyr'e karşı koyamamaktadır. Ve İslam'ı anlatmaktadır Ümeyr bin Vebb. Gel der Gel inat etmedir Ama saffan inanmaz. Sonrasında Mekke fethinde saffanı alır Ümeyr bin Vebb. Allah Resulü'nün huzuruna getirir. Allah Resulü ona anlatır. Safvan İbni Ümeyye der ki bana iki ay müsaade et ya Resulallah. Düşneyim biraz der. Allah Resulü Saffan'a eman verir ve sana dört ay müsaadedir. Aradan bir ay geçmemiştir ki Allah Resulü'nün o atmosferini, o havasını, o sesini, o soluğunu duyan, tatmin olan, mutmain olan Saffan dört ayı beklemeden bir ay sonra gelir, Efendimizin huzurunda kelime-i şehadet getirir. Şimdi Allah aşkına kendisini öldürmek isteyen insanları bile affeden, ona İslam'ı anlatan, onu huzuruna kabul eden Allah Resulü'nün yanında bizim elin alemin papasına, Hristiyanına, Yahudine, İslam'ı Yahudisine, İslam'ı anlatmamız çok ters bir şey midir Allah aşkına? Evet. Bunun için İslam sadece Müslümanların dini değil. Efendimiz sadece Müslümanların peygamberi değil. Allah Resulü rahmettenlinin alemin olarak gönderilmiş. Kur'an bütün insanlara kitap olarak gönderilmiş. Kur'an Hristiyanların da Yahudilerin de bütün insanların kitabı olmalı. İslam sadece Müslümanların dini olmamalı. Yani bunu derken yanlış anlamayın. Sadece İslam coğrafyasında yaşayan insanların dini olarak kalmamalı manasında söylüyorum. Bu İslam bütün dünyaya selamet getirmeli. Bütün dünyaya huzur getirmeli. Bütün dünyanın tanıdığı, bildiği, anladığı bir din haline gelmeli. E bu nasıl olur Allah aşkına? Biz, siz, birileri o insanlara gidip bunun güzelliklerini anlatmaz ise nasıl olacak Allah aşkına? Evet, işte bu noktadan bizler meseleyi dar düşünmemeli. Sadece cami odasına, mescit salonuna veya bir medreseye veya bir tekkeye, veya bir zikir meclisini hapsetmemeli, İslam Güneşinin bütün dünyanın insanlığını aydınlatmasını sağlama noktasında vesile olmanı diyoruz ve sohbetimizin ilk bölümünü burada bitiriyor. Kısa bir inşallah bir arayla sonrasında yine beraber olacağız. Şimdilik sizleri ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıyorum. ikinci bölümünde inşallah gençlerle ilgili bir mevzu var ama tabi genç deyince sadece yaşı işte belli rakamlar arası olan insanlar manasında anlamamak lazım genci zaten Ayzane ben diyorum ki Müslüman yaşlanmaz niçin? çünkü 80-90 yaşına da gelse netice itibariyle inşallah bizler hepimiz sizler bizler cennette 33 yaşında Rabbimiz bizi huzuruna kabul edecek dolayısıyla müminin yaşlanması olmaz onun için mümin daima gençtir çünkü mümini mümin yapan imanı yaşlanmaz iman eğer o insanın kalbinde kafasında yer etmişse Ebu el Ensari Hazretleri gibi 90 yaşına gelmiş olsa bile kendini atın sırtının üzerine bağlatır, İstanbul surlarının önünde emaneti teslim etime azm-ı gayreti içerisinde Allah Resulü'nün müjdelediği o söze masadak olmak, masar olmak için ta Mekke'sinden, Medine'sinden kalkar, İstanbul surları önünde can verir. İşte bu noktadan genç, yaşı genç olan değil, ideali, hayali, İmanı kalbinde olan insan manasında. Yoksa öyle gençler var. Baktığınız zaman ölmüş. Hayatından bezmiş. Böyle aman ya Rabbi. Baktığınız zaman sizin yaşayacak haliniz kalmaz. E bu genç genç değildir. Ama öyle de yaşlı var. Baktığınız zaman aman Allah'ım. Yerinde duramamakta böyle. Gecesini gündüzüne katıp İslam'a hizmet noktasında koşuşturmakta. Adeta hayat kaynağı gibi böyle. Cıvıl cıvıl adeta metafizik gerlemi tam aksiyon içerisinde bir insan. E bu insan 80'ine de gelse bu insan gençtir. İşte ideal genç bir mefkure ve dava adamıdır. Bir derdi bir sancısı vardır onun. Değil sadece normal hayatına rüyalarına ve hayallerine dahi hakim bir sevdası vardır. Her hücresi kainattaki her zerreyle beraber Allah deyip onu gösteren kalbi iman nurlarıyla dolup doyan bahadır imanın mavi ikliminde engin bir aşk-ı şevkle gerilir. İnancın hasıl ettiği aksiyon gücüyle mesuliyetlerinin gereğini yerine getirir. Mecnun'a benimki de sevgi miymiş dedirten ve ciğerini dağlayan bir aşk ateşiyle herkese davam davam besteleri dinletir. Nedir onun davası? Daha iyi yaşamak mı? Makam ve mansıp devşirmek mi? Bir yerlere gelmek mi? Başkalarını kendi ruh aynalarının siyah yüzüyle değerlendiren zavallıların her iyiliği nefyedip onu yok etme duygusuyla yakıştırdıkları devlete talip olma arzusu mu? Hayır hayır. Ne devlet ne servet ve ne de şan şöhret değildir onun derdi. O Allah'ın rızasına taliptir. Şu fani dünyada muhlis bir kul, ihlaslı bir kul olarak ebedi cenneti kazanma peşindedir. Yeryüzü konağındaki kısa misafirliğinin sonunda kutlu bir kervanla ebedi vatanına doğru Yola çıkarken Vahidu kahharın yüreklere su serpen ben sizden razıyım nidasına müştaktır. Beşerin bir dost, bir şefaatçi arayacağı ama pek çoklarının bulamayacağı, gözlerin dönüp bakışlarının bulanacağı, yüzlerin kapkara kesileceği o gün kainatın efendisinin şefaatine mazhar olarak mutlu ve mütebessim bir çehreyle onun sancağı altında toplanacak olan cennet yolcusu mutlakilere katılma azmindedir. Müjde mi, vazife mi? İşte dava adamı böyle bir neticeye ulaşmak için yegane şartın herkese Allah ve Resulü'nü anlatmak, mahrum gönülleri iman nuruyla aydınlatma niyetiyle yaşamak olduğunu düşünür. Rüyalarının, hülyalarının senaryosu hep aynıdır. Her insan Allah'ı tanısın. Herkes sultanım efendim, sevgili Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem yüce peygamberimi bilsin. Şurada burada imansızlık çöllerinde kavrulan kaçkınlar iman ülkesinin serinliğine gelsin. Rabbim dün şuradaki masum çehreli delikanlı bugün ötedeki nefsin girdabında preslenmiş çaresiz genç kız. Onların yürek burkan halleri içlerindeki Lut Gölü kadar derin boşluk. Boşluk içre boşluk. Kahreden yalnızlık, sahipsizlik ve kimsesizlik. Manasız gidişat, sonunda kalbi felceden avutucu kahkahalar, kendini salmalar, nazlar ve kurlar sonra yine boşluk, yalnızlık, hasret ve hüsran. Ne olur Allah'ım? Onlar da onlar da seni bulmakla dirilsinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müjde aynı zamanda bir hedef veriyor in inananlara. Benim adım güneşin doğup battığı her yere gidecek diyor. Ne zaman bu sözü hatırlasam son devrin dertlisi gelir aklıma. Pek çok insanın hedefi hayali olan Amerika'ya varır. Dış görüntüsü itibariyle baş döndüren New York'un gökdelenlerinin birine çıkar. Etrafındakilerin meraklı bakışları altında çevreyi şöyle bir süzer ve ağlamaya, hıçkırmaya başlar. Efendimizden özür diler. Ya Resulallah! Burada Hazreti İsa'nın sesi soluğu var. Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti Yakub'un sesi yüksek çıkıyor. Ama insanlar seni tanımıyorlar. Ölü zerreleri hayat bahşeden sesini duymuyorlar. Seni biz duyuramadık ya Resulallah. Duyulması gerekli olanı biz duyuramadık der. Ve o derin hislerle inler. İşte dava adamı sadece bu dert bu mefkure için yaşar. Dualarında daima ya Rab eğer seni anlatamayacaksam. Efendimi ve dinimi insanlara tanıtamayacaksam. Yaşamamın ne manası var? Hayatımı dine hizmetle değerlendirebileceksen beni yaşat. Değilse bu dert diyarında daha fazla bana acı çektirme niyazını tekrarlar. Hayatı başka değil. Sadece gaye hayalinden dolayı arzular. Bir dağın başında ayağa kayan ve uçuruma yuvarlanı verecekken "Davam, davam!" diye inleyen Hazreti Üstad'ın hali. Bunun en güzel misali ve dava duygusunun zirve noktasıdır. İsterseniz biraz ona kulak verelim. Ben cemiyetin iman ve selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne de cehennem korkusu. Cemiyetimizin imanı namına bir sait değil bin sait feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. O zaman orası da bana zindan olur. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya da razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyor. Aynı çizgide Hazreti Ukbe bin Nafi'nin önüne çıkan o gün için aşılmaz deryalara kızarak atını gidebildiği kadar suya vurup nihayet bir yerde durmak zorunda kalınca bin inkisarla Ya Rab Önüme şu deniz çıkmasaydı mübarek adını daha da ilerlere götürürdüm demesi bizlere ne ifade ediyor acaba? Artık hayat hikayesi herkes tarafından bilinen ve kahramanlığı dillere destan olan Hazreti Hubeyb'in kendisini idam edenlerle arasında Evet kendisini idam edenler arasında dahi imana istidatlı temiz bir gönül araması Vücudundan akan kanlarla yere yuvarlanırken Allah'ım ölümüme gam yemiyor ve üzülmüyorum. Keşke bunlardan birisine daha seni anlatabilseydim de gözüm arkada gitmeseydim şeklindeki teessürü nasıl bir ufku gösteriyor acaba? Arapça bir şiirde ne güzel seslendirilmiş. Allah ve Resulü'nü herkese anlatma davasının ilkleri. Allah'ın dinini etten kemikten kendi omuzları üzerinde yükselttiler. Allah ve Resulü'nü herkese anlatma davasının ilkleri Allah'ın dinini etten kemikten kendi omuzları üzerinde yükselttiler. Dünya onlara bir tek tebessüm atfetmeden sıcak bir çorba rahat bir yatak göremeden de çekip gittiler. Çilelerle ızdıraplarla dolu bir hayatta senin onlardan razı olman dışında bir dava gütmedi bir beklentiye de girmediler ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım onların mükafatı sana aittir sen onlara rızanı ettin, onlar da o vade koştular sözüne senin kadar vefalı kim olabilir aynı ışığın pervanesi bugünün seçkin genci de insanları da seleflerine benzeyebildiği ölçüde ideale yürüyebilecek ve ilklere yapılan o kutlu vade muhatap olabilecektir inşallah. Evet ideal insanın ideal gencin ideal bir davası vardır. Onun davası da kendisi değil bizzat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi belirlemiştir. Ve o büyük, o kutlu peygamber o insanlığın iftihar tablosu, o kainatın efendisi Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin ve sevdirsin demiştir. Evet kıymetli dinleyiciler. Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin ve sevdirsin. Demek ki Allah'ı sevmenin ve Allah tarafından sevilmenin yolu Allah'ı başka kullarına sevdirmekten geçiyor. Rabbim bizleri kendisini seven, ve kendisini sevdiren ve bunun neticesinde de kendisi tarafından sevilen kullarından eylesin diyorum. Ve bugünkü sohbetimi inşallah yine bir güzel bir şiirle bitirmek istiyorum. Sıkılsın diye bir şiir var. Benim şahsen çok hoşuma gidiyor. Başkasını ne yaparsa yapsın. Başkasının hatası ne olursa olsun. Biz kendi hizmetimize, çaba gayretimize bakacağız. İşte bunu ifade eden çok güzel bir şiir. Sıkılsın diyor. Ben bu şiirle huzurunuzdan ayrılacağım inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim dudaklarınızdan dualarınızı eksik etmesin. Ve o dualarınızı kabul ettiği dualar arasına dahil eylesin. Sıkılsın. Sen çalış olmazsa alem sıkılsın. Yardıma koşmayan kalem sıkılsın. Kanatlan üveykim hele kanatlan. Sana yol vermeyen mekan sıkılsın. Akıncımız akıp gitti dönmedi. Dönmedi. Gitmeyip yerinde seken sıkılsın, Koca umran taş taş olup devrildi, Bu ülkeden gelip geçen sıkılsın. Mimarlar çekilip gittiler çoktan, Çıraklık bilmeyen kullar sıkılsın, Var olup boy attı batıl bir yoktan, Hakkı söylemeyen diller sıkılsın. Ey canını fedaya ant içmiş baş, sen çek git yoluna kalan sıkılsın.